Yıldızlarla süsledik. Yedinci ayet. Ve onu azıp itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Sekiz ve dokuzuncu ayet. Onlar, o şeytanlar, meley i alayı, üstün melekler topluluğunu asla dinleyemezler. Her taraftan kovularak atılırlar. Onlar için daimi bir azap vardır. Onuncu ayet.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 Ahirette diriltmekse bundan daha kolaydır. 12. Ayet Resul, doğrusu sen onların Allah'ın kudretini inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar da seni alaya alıyorlar. 13. Ayet Kendilerine öğüt verilse öğüt tutmazlar. 14 ve 15. Ayet Bir mucize gördükleri zaman alaya alırlar ve bu apaçık bir sihirden başkası değildir derler. On altı ve on yedinci ayet. Biz, sahiden ölüp de bir toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Evelki atalarımız da mı diriltilecek? derler. On sekizinci ayet. Peki, evet, hem de hor ve hakir olarak. On dokuzuncu ayet. İşte o diriliş anı, ancak korkunç bir ses, ikinci sura üfürüşten ibarettir. Hemen onlar dirilip şaşkın şaşkın bakacaklar 20. ayet ve eyvah bize bu hesap ve ayrışma günüdür derler 21. ayet evet bu yalan saymış olduğunuz iyiyi kötüden ayırma ve hüküm günüdür denilecek 22 ve 23. ayet Allah meleklerine buyurur ki toplayın zalimleri Onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başka putlaştırıp tapmış olduklarını. Götürün onları cehennemin yoluna, sırata. 24. Ayet Tutuklayın onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. 25. Ayet Size ne oldu da azaba karşı birbirinize yardım etmiyorsunuz? 26. Ayet Doğrusu onlar o gün teslim olmuşlar, boyun eğmişlerdir. 27. Ayet, Onlar birbirlerine dönüp itham ederek soru yöneltiyorlar. 28. Ayet, Dünyada kendilerine uyan kimseler, o uyduklarına, Doğrusu siz, bize sağdan, güya doğru görünüşlü gelir, bizi yanıltırdınız. 29. Ayet, Ötekiler de derler ki, hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. 30. Ayet, Hem bizim, hem bizim, sizin üzerinizde bir otoritemiz, baskımız da yoktu. Zaten siz sapık ve azgın bir toplumdunuz. 31. Ayet Bu sebeple Rabbimizin sözü, azabı üzerimize hak oldu. Artık şüphesiz biz azabı tadacağız. 32. Ayet Evet, biz de sizi yoldan çıkardık, azdırdık. Çünkü yoldan çıkan azgın kimselerdik. Fakat sizi zorlamadık. 33. Ayet, şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. 34. Ayet, muhakkak biz günahkarlara işte böyle yaparız. 35. Ayet, çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. 36. Ayet, peygambere karşı biz, Mecnun bir şair için ilahlarımızı terk edecekmişiz? derlerdi. 37. ayet Hayır, o bir Mecnun ve şair değildir. Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmiştir. 38. ayet Doğrusu siz o acıklı azabı elbette tadacaksınız. 39. ayet Esasen yapmakta olduklarınızdan başkasıyla da cezalandırılmazsınız. 40. ayet Ancak Allah'ın ona gönülden bağlı olan ihlaslı kulları bu azabın dışındadır. 41, 42, 43 ve 44. ayetler İşte bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde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 52. ve 53. ayet Bana gerçekten sen de mi dirilmeyi kat'i tasdik edenlerdensin? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirilip hesaba çekilecekmişiz? Derdi. 54. ayet Sonra yanındakilere siz onun halini bilir misiniz? Dedi. 55. ayet Derken baktı da ...onu çılgın ateşin ortasında gördü. 56. ayet. Ona dedi ki, Allah'a yemin ederim ki... ...az kalsın beni de mahvedecektin. 57. ayet. Eğer Rabbimin hidayet edici nimeti olmasaydı... ...hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan olurdum. Dedikten sonra yanındakilere... 58 ve 59. ayet. Biz artık ilk ölümden başka ölmeyeceğiz... Ve azaba da uğratılmayacağız değil mi? Diyecek. 60 ve 61. ayet. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar artık bunun gibi başarılar için çalışsın. 62. ayet. Böyle bir nimete konma, ağırlanma mı daha hayırlı, yoksa cehennemliklerin zakkum ağacı mı? 63. ayet. Gerçekten biz onu, Zalimler için bir imtihan ve ahirette bir azap şekli yaptık. Çünkü onlar ateşin içinde ağaç mı olur derlerdi. 64. Ayet Şüphesiz o zakkum, çılgın ateşin divinden çıkan acı, dili damağa yapıştıran kötü kokulu bir ağaçtır. 65. Ayet Tomurcukları şeytanların başları gibi kötüdür. 66. Ayet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 Elbet yine cehennemdir. 69 ve 70. ayet. Çünkü onlar babalarını dünyada sapmış kimseler halinde buldular. Kendileri de onların sapık izlerinden koşturdular. 71. ayet. Onlardan önce eski milletlerin çoğu da şeytana oyup sapmıştı. 72. ayet. Andolsun ki biz onların içinden uyarıcı peygamberler gönderdik. 73. ayet, işte bak uyarılıp da yola gelmeyen atalarının izinden gidip kulak kulluk edenlerin sonu nasıl oldu? 74. ayet, ancak Allah'ın ihlaslı, gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. 75. ayet, and olsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. 76. Ayet Biz, tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. 77. Ayet Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. 78. Ayet Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. 79. Ayet Bütün alemler insanlar içinde Nuh'a selam olsun. 80. Ayet Şüphesiz biz, iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. 81. Ayet Çünkü o, bizim inanan kullarımızdandı. 82. Ayet Sonra, iman etmeyen diğerlerini suda boğduk. 83. Ayet Şüphesiz İbrahim de onun, Nuh'un taraftarlarından biriydi. 84. ayet Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. 85. ayet Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. 86. ayet Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? 87. ayet Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? dedi. Hazreti İbrahim'in kavmi, yıldızlara bakıp, kâhinlik yapardı. Bayrama çıkarken kurban keserler, gelinceye kadar, güya yemeleri için, putların önüne nefis yemekler koyarlardı. Hazreti İbrahim'i de, bayrama götürmek istediler. 88 ve 89. ayet İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi, yıldızlara bir göz attı da, ben hakikaten hastayım, dedi. Salgın vebadan,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 tüm kuvvetiyle vurup kırdı. 94. ayet Derken kavmi gelip, durumu görünce, koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. 95. ayet İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? dedi. 96 ve 97. ayet Halbuki sizi de,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 Doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Yüzüncü ayet. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Yüzbirinci ayet. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Yüzikinci ayet. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum,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 Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. 106. Ayet Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. 107. Ayet Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. 108. Ayet Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce 109. ayet. İbrahim'e selam olsun denilmektedir. 110. ayet. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. 111. ayet. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. 112. ayet. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. 113. ayet. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. 114. Ayet Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a lütuflarda bulunduk. 115. Ayet Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. 116. Ayet Üstelik onlara yardım ettik de üstün gelen kendileri oldular. 117, 118 ve 119. ayetler. Onların ikisine apaçık ifadeli kitap, Tevrat'ı verdik. Ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. 120. ayet. Musa ve Harun'a selam olsun. 121. ayet. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. 122. ayet. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. 123. ayet Şüphesiz İlyas da elbet gönderilmiş peygamberlerdendi. 124. ayet Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? 125 ve 126. ayet Yaratanların en güzelini sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Bağıl adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Şam bölgesindeki Bek isimli şehir, bu puttan dolayı Bağıl Bek adını almıştır. 127. ayet Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. 128. ayet Ancak Allah'ın gönülden bağlı ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. 129 ve 130. ayet Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. 131. ayet Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. 132. ayet Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Saffat Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku.